Ben istemeyerek bir evlilik yaptım. Eşimin ailesi bir şekilde duygusal <gülüyor> anlamda beni ikna ettiler. Ben de kabul ettim. Evlendiğimizden iki gün sonra aldatıldığımı öğrendim. Eşimin ailesi çok ahım aldı ama boşanmışlar. Her fırsatta aldatmaya devam etti evlendiğim dönemde. Ben de şu anda... <gülüyor> Eşimin ailesine ah ediyorum, onlara beddua ediyorum demişiz izleyicimiz. Bu bedduada, bu ahlardaki hakkılık payım nedir? Acaba doğru mu yapıyorum demişler. Evet, bu evlilik konusu başlı başına zaman zaman bazı kişiler için sıkıntı oluyor. Çünkü bir şeye karar veriyorsunuz. Bu ömür boyu gidebilecek bir hayatın başlangıcı oluyor. Başlangıçta yanlış adım attığınızda, Yahut elbisenin yanlış düğmelenmesi halinde diğer düğmelerin aldığı şekil gibi bir düzensizlik başlıyor. Evet hocam. Ee, yapılması gereken şey nedir? Mesela izdivaç için yapılacak şey aslında karşı tarafın ailesinin ne olduğunun iyi tespit edilmesi lazım. Bunu defa etle söylüyoruz. Bir, bu iyi bilinmeli. Yani bir beyefendi yahut hanımefendinin aile yapısı çok önemli. İki, bu adamın veya kızın Çalıştığı arkadaşlarla münasebeti, okuduğu ise okuldaki arkadaşları, iş arkadaşları vesaire. O tür noktalara çok dikkat etmeli ve güvenilir kişilerden istifade etmeli, onlarla istişare etmeli. Anne babasının kanaatına da değer vermeli. Şimdi evlilik konusunda bazı kişiler aracı oluyorlar. Bu anormal bir şey değil. Yani bir beyefendiyle bir hanımefendi birbirlerine uygunsa hı hı. araya girip bunları evlendirmek hoş, ne güzel. E, fakat aracı olan şahsın e, yapacağı işlem önemli. Mesela çocukta bir anormallik var, alkolik veya aldatıcı bir tip bunları biliyor da kızcağızdan bunu saklayarak böyle bir evliliğe sebep oluyorsa bu ihanet içindedir, haindir. Peygamber aleyhisselam men gaşşena fereyse minnâ buyuruyor. Bizi aldatan bizden değildir. Ayrıca bir kişi hakkında bildiğiniz şeyi gizler. Karşı tarafı aldatacak olursanız, aslında Cenab-ı Hakk'ın ahirette ateşten bir gem vuracağına dair hadis-i şerif var. Yani bu işten uzak olmak lazım. Maalesef aracılardan bir kısmı, belli ki böyle bir yanlışlık yapıyor fakat aracı olan şahıs bilemiyorsa yani genelde iyi halini biliyor kötü tarafına şahit olmadı bu evliliği gerçekleştirdi aracı olarak bu anormal bir şey değil Allah razı olsun ancak kaçırdığı bir şey olmuş yani bilememiş yahut bu evliliğin iyi gideceğini düşünmüş olabilir sonra ülfet oluşmamış Evlilik devam etmemiş olabilir. O yüzden bazı insanlar evlendirme noktasında aracılık yapmak istemiyorlar. İyi olursa kendilerinden biliyorlar, iyi olmazsa bizden bilirler gibi böyle bir şey oluyor. E, fakat aracı olmalı. Ancak aracın dikkat edeceği husus e, erkek ve kız tarafının e, ahlakını e, birbirinden gizleyerek kötü huyları varsa... Onları birbirinden gizleyerek böyle bir izdivacı vesile olmamalı. Bu takdirde ne yapıyorsunuz? İhanet oluyor. Karşı tarafa madden mane zarar vermiş oluyorsunuz. O kişi de size ah eder ise bir hak yeme söz konusu olduğu için manen cezasını çekersiniz. O yüzden hanımefendiye tabi <gülüyor> Cenab-ı Hak sağlık, afiyet versin. Başından böyle bir hal geçmiş ama bizim burada tavsiyemiz aracı olan kardeşlerimiz aman ha bildiğiniz kötü bir huyu varsa onu gizlemeyin. Açıkça söyleyin o haliyle kabul ederse öyle evlensinler ama siz gizleyerek bir izdivaç Yapmayın. yaptırmayın. Çünkü bu o, ihanettir, aldatmadır, Müslümana yakışır bir davranış olamaz.